The falling leaves Zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım müziğe. Hazırlayan ve sunanlar... ...Mahir Ilgaz, Altul Güzeldere, Güven Güzeldere. The order is rapidly fading... ...and the first one now will later be last for the times. They are Günlerden 18 Eylül 18 Eylül 2016 bir Pazar akşamı daha Bob Dylan'ın yarım yüzyılı aşan müzik serüveninin peşinde izini sürdüğümüz zamanlar değişirken programıyla bir kez daha karşınızdayız. Merhaba, ben Altu Güzeldere. Merhaba, ben de Güven Güzeldere. Evet, üçüncü program ortağımız Mahir bu haftada yok. Mahir'siz yaptığımız ikinci haftamız daha bir müddet olmayacak ama sonra umuyoruz ki katılacak Mahir bize. Ne yapıyoruz Güven bu hafta? London Blond galiba. Evet, e, yeni albümlere hep e, yeni bir programın başında başlamaya e, özen gösteriyoruz. Bu sefer de e, rock tarihinin ve Bob Dylan'ın kendi müzikal kariyerinin de en önemli albümlerinden sayılan bu andan bu geldik. E, yedinci albüm, yedinci stüdyo albümü Bob Dylan'ın e, New York'a geleli henüz beş sene olmuş olmasına rağmen ee, ...gerçekten e, önce e, protest ve folk müziğine damgasını vurmuş... ...arkasından elektrikli çalgıları e, işin içine sokarak... E, ...bir rock müzisyeni olarak yıldızını parlatmış durumda. Hatırlayacaksınız e, bundan önceki iki albümü... ...1965'te çıkan Highway, e, Bringing It All Back Home, ...yine aynı sene arkasından çıkan Highway 61... Revisited'in arkasından 1966 Mayıs'ında Blondon Blond'ı çıkartıyor Bob Dylan ee, Böylece aslında e, Bir küçük seri Yapmış oluyor da diyebiliriz Çünkü bu 1965 66 Arasında çıkan üç albüm e, Bir arada Duran e, bir şekilde Müzikal açıdan birbirine de Daha çok benzeyen Albümler bir şaşırtmaca yaparak bir sene sonra 1967'de çıkartacağı bir sonraki stüdyo albümünde, 8. stüdyo albümünde John Wesley Harding ile yeniden geleneksel köklerine geri döner gibi yapıyor Bob Dylan'ın akustik bir albümle karşınızda olacağız Blond Blond bittiği zaman fakat Blond Blond önemli bir albüm, bir hayli vakit de geçirmek istiyoruz Blond Blond üstüne, üstelik ee, gerek Bob Dylan diskografisinde gerekse de belki e, zamanın rock müziği e, janresinde e, istisnai diyebileceğimiz bir durum var. Blondam Blond iki e, albümden oluşuyor. E, albümün e, Birinci albümde sekiz parça, ikinci albümde altı parça var. Tabii hepsini çalacağız. Ee, bir takım coverlara da yer vereceğiz. Ve Blondan Blond'ın önemi hakkında da bir parça konuşmaya gayret edeceğiz. Ee, bugün Blondan bu Blond'a başlıyoruz. Evet, bu, bu albüm aynı zamanda rock roll tarihinin ilk çiftli albümü. Böyle de bir önemi var. Ee, albümün kayıtlarına e, Dylan ve ekibi e, grubu 2065'te e, New York'ta başlıyorlar e, ama albümün tamamlanması Mart 1966'da Nashville'de oluyor. E, bir noktada Dylan ve grup e, New York'un gürültüsünden, medyasından kaçıp daha sessiz sakin bir bir şeyde ortamda Nashville'de ki Nashville pek çok e, sanatçının gidip e, şeylerini albümlerini kaydetmeyi sevdiği bir yer, Nashville'de e, country müziğin bir bakıma e, şeysi sayılan, kabası sayılan Nashville'de bitiriyorlar ve e, albümde 16 Mayıs 1966 tarihinde yayınlanıyor. E, şimdi birazdan dinlemeye başladığımız zaman. Sizler de duyacaksınız. Blonde and Blonde, pek çok dilin hayranı ve eleştirmen tarafından en iyi albümlerinden birisi veya hatta en iyi albümü olarak tanımlanıyor. Ben şahsen son birkaç haftada herhalde bir 20-30 kere dinledim. Farklı bir takım düşüncelerim de var. Onları zaman ilerledikçe sizlerle paylaşmaya çalışacağım. İsterseniz şimdi ilk parçadan albümü dinlemeye başlayalım. Bu da Bob Dylan'ın bir nevi parmak sallama yaptığı şarkılardan bir tanesi. Yani bu, bu biraz Bob Dylan'ın sosyal içerikli işte vatandaş hakları savunuculuğu yaptığı, protest yıllarında geliştirdiği bir şey, şarkı yazma türü adeta birisini veya birilerini suçlar gibi onların üstüne yüklenen bir yöntem. E, buradan vazgeçmiyor Bob Dylan. Bunu ama e, tamamen farklı yönlere götürüyor. Fakat... E, işte Like a Rolling Stone'da dinlemiştik geçen haftalarda e, bayağı düşmüş bir kişiye tekme atıp onun üstüne yüklenme gibi farklı yönlere götürüyor. Bir yanıyla da ama e, geçen hafta çaldığımız Positively Fort Street ki bu Bob Dylan'ın e, eskiden içinde olduğu ve sonra ayrıştığı protest müzik e, yapan folk gruplarına e, veya... Folkseverlere böyle kötü bir işaret yapması gibi diyor eleştirmenler. E, Rainy Day Woman 12 and 35 12 ve 35 o da biraz bu butonda bir şey e, şarkı. E, şimdi isterseniz şarkıyı dinleyelim sonra üstüne konuşuruz. they would they stone you when you're trying to go home then stone you Stop! Yohanna ve One of Us Must Know Sooner or Later şarkıları var. Bu şarkıların hepsini bu gece çalmayı birkaç tane de cover eklemeyi planlıyoruz. Fakat bu Rainy Day Woman'dan albümün kendisinden de genel olarak biraz daha konuşalım altı. Evet Rainy Day Woman Dylan'ın çok önemli şarkılarından bir tanesi. Ee, şarkıda e, Dylan zaten hep e, uyak, uyağı seven yani birbiriyle e, benzer kelimelerle biten şeyler, cümleler kurmayı seviyor şarkılarında böyle bir e, şeysi var, çabası var. Burada da bir de üstüne kelime oyunu yapıyor e, ve hep bütün ...şeyler... ...satırlar veya cümleler... ...seni taşa tutarlar... ...ya da seni taşlarlar diye başlıyor. içinde de... ...aynı zamanda... ...şeyler var. Seni kahvaltı... ...masanda da taşlarlar. İşte genç ve... ...yetenekliysen de taşlarlar. Bir para kazanmaya... ...çabalıyorsan o zaman da... ...taşlarlar. İşte arabanda... ...giderken de taşlarlar. Gitarını çalar kendi taşlarlar. Burada çok açık bir şekilde Bob Dylan'ın o günlerde verdiği konserlerde adeta kararlı bir şekilde kendisini yuhalamaya konsere gelip her konserde yuhalayan, olumsuz tezahürat yapan eski folk hayranlarına çok açık bir taş atıyor tabii ki burada Dylan'ın. Ee, ve de işte eski şey folk dönemi hayranlarını ama e, bir yandan da şarkıda bir e, kelime oyunu yapıyor. <gülüyor> Diyor ki e, işte şöyle yaparsan seni taşlarlar böyle yaparsan taşlarlar ama bunun bir önemi yok. Sonunda herkesin kafası taş gibi olmalıdır diye e, bu, bu da... Dilan'ın bu şarkıyı acaba madde kullanımı hakkında mı yazdığı konusunda pek çok eleştirmen tarafından yorum yapılmasına sebebiyet veriyor. Bu, bu soru aynı zamanda Dilan'a da soruluyor tabii. Sen burada işte madde kullanımına mı atıf yapıyorsun diye aslında çok açık bir şekilde ee, şarkının sözü öyle diyor ama e, Bob Dylan diyor ki ben hiçbir zaman bir madde kullanımı ile ilgili şarkı yazmadım ve de yazmayacağım. Nasıl yazılır onu da bilmiyorum. Bu sadece vulgar ve bayağı bir şarkı ondan ibaret diye böyle bir şeysi de var yorumu da var. Belli ki tabii bir dizi şarkıda Bob Dylan kendisini eleştirenlere veya işte konserine gelip ...yuhalayan eski hayranlarına... ...burada bir... ...şey yapıyor... ...teessüflerini iletiyor... ...bir nevi... ...aynı zamanda... ...bundan şu sonuç da çıkıyor bence... ...Dil'in... ...verdiği konuşmalarda... ...röportajlarda... ...hiçbir şekilde bu eleştirilerden... ...etkilenmiyor gibi görünse de... ...muhtemelen... ...göründüğünden daha fazla etkileniyor aslında evet 24-25 yaşında e, işinin zirvesine çıkmış bir insan e, aslında çok belki stabilitesi olmayan bir noktada e, işte amfitaminler bir takım maddeler 10 gün boyunca 5 gün boyunca hiç uyumadan e, gezip bir gecede beş şarkı yazmalar filan çok hayatın olağanüstü bir döneminde e, ama belli ki Kendisine yapılan eleş, eleştirilere karşı da e, hassas bunları bu, bu, bu şekilde. Biraz da aslında hakaretimiz cevaplar verme ihtiyacı duyuyor. Ha, bunu yaparken güzel bir yüksek bir sanat yapıyor mu? Evet onu da yapıyor. Hakkını vermek lazım. Ama böyleken böyle. Şimdi e, Rainy Day Woman 12 and 35'ın e, bir de... Yorumunu çalmak istiyor size. Bu biraz daha rock ağırlıklı bir yorum. Black Rose'dan. Şimdi onu dinleyelim. found themselves good and completely we were so Rainy Day Women 12 ve 35 isimli Bob Dylan şarkısını The Black Crows, uh, Kara Kargalar isimli gruptan dinledik ee, Georgia eyaletinden e, bir Amerikan rock ve blues grubu işte blues tarzı rock yapıyorlar bir de e, Amerika'nın güney eyaletlerinden e, yetişen müzisyenlerin kendilerine özgü bir tarz olarak geliştirdikleri Southern Rock denen güney usulü e, rock e, müziği yapıyorlar ee, Rainy Day Woman'ın e, başka coverları da var fakat e, vaktimiz yeterince yok e, bir sonraki şarkı Pludgeon My Time'ın da e, güzel ve çok ilginç bir coverını çalmak istiyoruz o yüzden e, belki e, biraz daha albüm hakkında konuşup bir sonraki şarkıya geçelim diyorum Altun'a dersin evet e, Rainy Day Woman'ın ilgili son bir iki şey söz Bob Dylan ve grubu bu parçayı 1966'nın 9 Mart'a 10 Mart'a bağlayan gecesinde bir seferde çalıp bitiriyorlar aslında daha önce Bob Dylan'ın hiç yapmamış olduğu bir şey kendi çaldığı harmonikanın yanı sıra trombon trompet gibi ee, ...nefesli çalgılar ilk defa arkada kullanıyor. Ee, bu, bu parça ilk çıktığı zaman... ...kimi Amerikan ve İngiliz radyolarında yasaklanıyor, çalınmıyor. Demin bahsini ettiğimiz e, ile ilgili olarak. E, Amerika listelerinde iki numaraya... ...İngiltere listelerinde de yedi numaraya tırmanmış. Ee, Bob Dylan da bu parçayı yaklaşık bin defa filan... ...konserlerinde seslendirmiş. Blond Blond... ...albüme dönecek olursak... ...şimdi... ...demin ben farklı bir fikrim var demiştim... ...eh hazır Mahir de yok... ...çünkü Mahir'in en sevdiği... ...albümdür Blond Blond... ...bu... ...Bringing It All Back Home... ...Highway 61 Revested Blond Blond... ...bunlar... ...Bob Dylan severlerce... ...kutsal üçleme diye anılan bir üçlü albüm. Yani Dylan'ın 60'ların ortasındaki sesini ve kimliğini bulduktan sonra çıkarttığı en zirve üç albümü pek çok severine göre de en iyi üç albümü veya burası mutlaka tartışmalıdır işin. Ama albümdeki Seda'ya ilişkin burada sevgili İhsan Bilgin hocaya yine bir selam yollayalım. Seda'ya Günaydın diyemeyiz ama iyi akşamlar diyebiliriz. Saati itibariyle e, sound yerine Seda'yı sadayı kullanalım diye kendisinin uyarısıdır. Onu uyalım. E, burada e, bu Bob Dylan aslında son birkaç albümdür geliştirmekte olduğu sedasını tam üst noktaya çıkarıyor bu albümde enstrümanların kullanılması müzikal düzenlemelerin yapılması adeta önceki birkaç albümde bir yaratıcılık patlaması var bir yanıyla her albüm bir öncekinden çok daha ileri gidiyor ve çok bomba gibi tabir caizse şarkılar içeriyor London Blonde benim şahsi hissim Biraz Bob Dylan böyle bir adeta e, şeye gelmiş, tırmanışı bırakıp e, içerik açısından sanki daha bir platoya ulaşmış gibi. Ben işte dediğim gibi son birkaç haftadır böyle her gün defalarca evirip çevirip dinliyorum, bir bunu dinliyorum. Dönüp Highway 61 Revisited'i dinliyorum. E, Highway 61 Revisited'da Like a Rolling Stone gibi... ...Belod of a gibi... ...olağanüstü bir şarkı... ...Highway 61 Revested gibi... E, ...çok insanı e, sarsan... ...çok acayip şarkılar var... E, ...bu albümde de var... ...fakat sanki... ...albüm her ne kadar... ...sedası olarak... E, ...çok olgun bir noktaya çıktıysa da... ...içerik olarak artık... ...Bob Dylan'ın bir önceki... ...albümden buna... E, ...öncekilerdeki yaptığı tırmanışı... ...yapamıyor gibi geliyor bana şahsi hissiyatımdır ve intibamdır. Ama bu, bu albümdeki Sada ile ilgili e, bu, bu, bunun için çünkü şey deniyor cı, cıva sesi, cıva gibi olan ses e, Bob Dylan 1978'de Ron Rosenbaum'a bir röportaj veriyor. Orada diyor ki bu albümde yakaladığımız bizim ses e, ince e, vahşi, çılgın bir e, cıva sesi gibidir. Metaliktir. E, ve altın renkli parlayan bir e, şeydir. İşte, a, a, me, altın metalik veya altın cıva metali gibi parlayan bir sestir. E, bu, bu sesi ancak e, Blondon blonda tam yakaladık diye. E, kesinlikle doğru. Yani bu, bu, buradaki e, Seda'da çok olgun bir yere varmış kendi geldiği yerde bu albümün yayınlanması demin söylemiştim 16 Mayıs 66 bundan sadece haftalar sonra ağır yaralanacağı bir motosiklet kazası geçirip aslında bir, bir gözden uzaklaşacaktır Bob Dylan bir müddet için bir süre için ama şimdilik henüz orada değiliz şimdilik henüz Blonden Blondayız. Ee, ve ne yapalım dinlemeye devam edelim Güven e, edelim altı bu söylediğinde aslında ilginç bir şey var yani yalnızca 2 sene içinde 1965-66 arasında bringing it all back home highway 61 revisited arkasından blonde and blonde bir üçlemeyle e, eski tarzını bırakıp yepyeni bir tarza hem giriş yapıyor hem e, de belki senin de söylemek iyi e, Belki kastettiğin gibi Blond Blond'la zirveye ulaşıyor. Ama belki zirveye ulaşmanın ötesinde e, bir e, platoya gelme durumu da söz konusu olabilir. E, nitekim bir sonraki albümünde e, bu seriyi devam ettirmemesi ve e, akustik daha geleneksel e, Bob Dylan tarzına geri dönüyor gibi yapmış olmasının e, nedenleri arasında belki bu da sayılabilir. E, bu konuya yeniden geri döneriz fakat e, zaman açısından belki bir sonraki şarkıya doğru e, yönelseki iyi olur. My Time bir blues şarkısı e, Nashville de kaydedilmiş olması itibariyle de aslında yerine uygun bir şarkı. Şimdi hem e, geleneksel Mississippi Delta bluesu denilen tür e, işte Robert Johnson falan gibi e, ustaların temsil ettiği bir tarz var. Hem de e, bir başka blues tarzı olan e, Chicago'dan kaynaklanan Muddy Waters gibi e, blues müzisyenlerinin temsil ettiği e, blues tarzından da e, esinlenmeler var. E, bu şarkının bir de ilginç cover'ı var. E, fakat onu Bob Dylan'dan sonra dinleyeceğiz. Ben bir de şunu ekleyeyim. E, Blonde and Blonde ilk iki Şarkısı az önce çaldığımız Rainy Day Woman 12 and 35 ile ikinci şarkısı Pledging My Time. Aynı zamanda bir single olarak da arkalı önlü 45'lik plak olarak da yayınlanıyor. Ee, şimdi Bob Dylan'dan dinleyelim Pledging My Time. And headache But I feel alright I'm pledging my time To you Hoping you'll come through too Well the hobo got too high And it came to me That's relief He stole my baby steal me and I'm paging my turn to you hoping you'll come through too won't you come with me baby I'll take you where you want to go and if it don't work out you'll be the first to know I'm pledging my time. I can hardly breathe Everybody's gone but me and you And I can't be the last to leave I'm pledging my time To you Hoping you come through too Well they sent for the ambulance Then one was sent my time to you hoping you'll come through too Bob Dylan'ın Blonde on Blonde albümünün ikinci parçasını dinledik. Pledging My Time. Ee, size Blonde on Blonde albümünü bu hafta çalmaya başladık. Bir yandan da e, albümden bahsediyoruz. E, albümle ilgili e, yine bir küçük gizem e, seviyor Bob Dylan böyle şeyleri. E, Blonde on Blonde e, Türkçe'si nasıl? Söylemeli Güven London, Blondon hani... ee, Bilemedim bunu Rakanrak <gülüyor> e, Programını yapan Ömer Şahin'e Sormak lazım Onlar çeviriyorlar Sarışın sarışın üstüne diye değil herhalde Diye değil herhalde ama evet bir yandan da Düz bir Sözlük tercümesi bunu öneriyor N Neden böyle bir isim e, Bu ismin Nereden geldiği bir türlü netleşmiyor. Bu, bu, bu soruyu 1969 yılındaki bir röportajda kendisine soran Jean Vener'e diyor ki valla bu, bu isim nasıl geldi hatırlamıyorum. Herhalde bir kelime oyunu olarak filan gelmişti. Ama zaten fikir de benim değildi diye. Dolayısıyla yine kaça, kaçamak bir cevap var ortada. Kimileri diyor ki bu Blonde on Blonde, Rolling Stones grubundan Brian Jones ve e, aktris ve model Anita Pelenberg ki bu bu kişilerin ikisi de sarışın onlara e, şey yapıyor, e, işaret ediyor. Bir, bir şey o, başka bir fikir veya teori e, birkaç yıl önce Brecht on Brecht diye bir e, oyun oynanıyor, e, tiyatro oyunu oynanıyor Amerika'da. Bu, burada aynı zamanda Dylan'ın eski kız arkadaşı Suzy Rotolo da yer alıyor. B, b, b, o Brecht on Brecht'te bir gönderme olduğunu düşünen var. Ee, daha, daha başka teoriler de var. B, belki komik bir tanesi de şu. Blonde on Blonde yani B-O-B ...kelimeleri aynı zamanda Bob Dylan'ın adına gönderme de yapı, yapıyor olabilir. İşte bu spekülasyonlar bu şekilde devam ediyor. Ee, bu albümün yayınlandığı günlerde e, Bob Dylan aslında bir de Dünya Tur'u yapıyor. E, Tur Amerika'da başlıyor 4 Şubat 1966 tarihinde. Yani... Ee, Şubat Mart Nisan Mayıs albümün yayınlanmasından 3 ay önce e, Amerika turu Louisville Kentucky ile başlıyor derken güney eyaletleri Kaliforniya oradan Hawaii'ye geçiyor derken Kanada'ya Avustralya'ya e, oradan 29 Nisan'dan 27 Mayıs'a kadar da Avrupa'da devam ediyor İskandinavya İrlanda İngiltere Fransa da konserler veriyorlar. Avrupa ayanın dünya turunun son iki konseri de 26 ve 27 Mayıs'ta Londra'da şey yapılıyor, yapılıyor. Burada şu önemli, Amerika'da kendisini nasıl şey bir şekilde tutkulu bir şekilde ta takip edip her konserinde yuhalayan bir grup varsa. Özellikle İngiltere'de, Avrupa'da ama özellikle en fazla İngiltere'deki konserlerinde benzer bir tepkiyle karşılaşıyor Dylan. Yani bunu da ilginç olduğunu söylemek lazım. Çünkü bu insanlar sırada bekleyip, işte ceplerinden para verip, bilet alıp, konsere gidip, konserde alıyorlar Bob Dylan'ı. Burada Bob Dylan'ın ...kişisel tarihi açısından önemli bir şey, olay. Kendisine bu İngiltere'deki konserlerden birisinde Judas... ...yani İsa'ya ihanet etmiş havarinin adıyla hain diye bağırılıyor. Bu, bu böyle Bob Dylan'da hiç silinmeyen bir yere. Yani bundan 40 yıl sonra filan Bob Dylan bana hain dediler işte... Cehennemde yansın lanet olasıcilar filan diye on yıllardan sonra arada geçen e, hisleri hala sıcak Bob Dylan bu buna ilişkin olarak e, aynı zamanda e, basında çıkan eleştiriler de Bob Dylan'la ilgili e, mutlaka iyisi de vardır ama olumsuzlar da var. E, Melody Maker dergisi diyor ki ya bu, bu Bob Dylan niye Mick Jagger'ı taklit etmeye Çalışıyor acaba? İşte e, Bristol'da yayınlayan, yayınlanan başka bir dergide e, diyor ki e, büyük ritimlerin tanrısına gitmek için Bob Dylan'ın e, sözleri ve melodiyi e, şey yaptı, arkada bıraktı ve e, geride bıraktı, e, kurban etti. E, yani e, Bob Dylan'ın hala aslında yeni Sadasının yaptığı yeni müziğin e, uyandırdığı tepkilerinde ortadan kalkmadı. Hala bun, bunların insanları olumsuz anlamda mutlaka çok kişiyi olumlu anlamda ama hala bir grup insanı da olumsuz anlamda heyecanlandırdığı etkilediği bir dönemdeyiz. E, 27 Mayıs'taki R Royal Albert Hall'da yapılan son Londra konserinden sonra. Bob Dylan tamamen yorgun bitmiş bir şekilde Amerika'ya dönüyor. Kendisinin de deniyor ki o günlerdeki tesellisi birkaç hafta önce 16 Mayıs'ta yayınlanmış olan albüm. Evet. E, genellikle bu görevi mahir üstlenir fakat mahir olmadığı için ben onu yerine diyeyim ki e, herhalde unutmamamız gereken şey Bob Dylan'ın henüz 23-24 yaşlarında ve ee, bir büyük şehre e, geleli ancak 4-5 yıl olmuş çok genç bir insan olduğu bir taraftan şöhretin getirdiği herhalde 16. ilgi bir yandan hiç peşini bırakmayan konserlerine gelen ve e, sektirmeden e, kendisine haintiden diye bağıran insanların olması baş etmesi kolay bir şey olmasa gerek e, bunu da bir dipnot olarak söyledikten sonra hemen Pludgeon My Time şarkısının bir coverına ...geçmek istiyoruz. Ee, aslında şarkının bir iki tane güzel cover'ı var. Benim... E, ...özellikle beğendiğim cover'lardan bir tanesi... ...Amerikalı Country... E, ...ve Folk şarkıcısı... ...Greg Brown'ın... ...Mod e, to Bob... ...isimli 2006'da çıkmış... ...çeşitli e, müzisyenlerin... ...Bob Dylan'ın 65. Doğum Günü için... E, ...derledikleri... ...diye yayınladıkları... ...albümdeki yorum... E, Folk country tarzını hemen hiç sevmememe rağmen e, istisnari olarak e, beğendiğim müzisyenlerden bir tanesi Greg Brown. Fakat çok vaktimiz yok ve ben daha ilginç bir kabrara e, yer vermeye karar verdim onun yerine. Bir Japon e, sitedilik rock e, grubu e, April Fool 1966'da bir araya geliyorlar. 1969'da tek bir albüm çıkartıyorlar. Adı da April Fool. ...kendi gruplarının e, adı... ...aynı zamanda aldımın adı... ...sonra da kısa bir sonra dağılıyorlar... ...herkes kendi yoluna gidiyor... ...başka ilginç işler yapmaya devam etseler de... ...Plogging e, My Time... ...bir blues şarkısı... ...fakat bunu... Da, he, ...aynı zamanda hem yumuşak... ...hem... E, ...serkedelik bir tonda... ...serkedeliği de nasıl çevireceğimi bilemedim... ...vege tonca olarak... E, ...yorumluyorlar... Hmm. E, İlginç bir yorum olduğuna katılacaksınız diyorum. Şimdi April Fool'dan dinleyelim. Pledging My Time. sayaki kimi ni oshie yo pie no o boku no kokoro wa nani shie yo ebii ikari Psychedelic Crack grubu April Fool'dan dinledik. Pludging My Time. E, zamanlar değişirken Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl programındasınız. Canlı yayında bir programın daha sonlarına yaklaşıyoruz. E, stüdyoda Altı Güzel Dere ve e, telefon bağlantısıyla ben Güven Güzel Dere'ye birlikte sunuyoruz. Mahir bugün yok. E, Bob Dylan'ın yedinci stüdyo albümü Blondon Blondon e, henüz iki parçasını çaldık. Any Day Woman'ın Twelve and thirty ve Pleding My Time. Ee, bir şarkıya, üçüncü şarkıya da zamanımız var. Ee, kalanına haftaya ve ilerideki haftalarda devam edeceğiz. Visions of Johanna, e, albümün üçüncü parçası. Kimi müzik eleştirmenlerine göre e, albümün en iyi, en etkileyici Bob da belki kariyerinde yazdığı ee, en üst düzeyde e, ki e, parça sen ne diyorsun altı? Evet şi şiirsel bir gizem ya da felsefi bir pop şarkısı ee, gerçekten e, Robert Shelton buna e, Visions of Joanna e, Bob Dylan'ın insanı en çok etkileyen en kompleks e, aşk şarkısı ve yazmış olduğu da en iyi şiir olarak tanımlıyor. Yine gayet gerçeküstü bir ortam adeta bu, bu güldüren aynalardaki şeyler gibi bozulmuş görüntüler gibi adeta Lewis Carroll'ın kahramanı Alice gibi harikalar diyarında Alice gibi bir aynanın içinden diğer aynanın içine Gerçeklikten bir şiirsel düş ortamına geçen bir Louis isimli e, kahramanı var şarkının e, bir bir avuç yağmur tutuyor elinde e, sevgilisiyle e, kaynaşmış bir olmuş vaziyette böyle şey bir adeta e, şeyleri de hatırlatan bit kuşağı yazarların da hatırlatan bir bilinç akımı içinde yazılmış e, bir e, kompleks bir aşk şarkısı. E, daha fazla toparlayamıyorum lafı. İsterseniz şimdi e, dinleyelim bu şarkıyı. Visions of Johanna. Enir Just like the night to play tricks when you're trying to be so quiet We we'll sit here stranded, though we're all doing our best to deny it And Louise holds a handful of rain, tempting you to defy it lights flicker from the opposite loft In this room the heat pipes just cough The country music station plays soft But there's nothing, really nothing to turn off Just Louise and her lover so Visions of Johanna That conquer my mind In the empty lot where the ladies play Blind man's bluff with the key chain. all night girls the whisper of escapades out on the D train We can hear the night watchman click his flashlight, ask himself if it's him or them, it's insane Louise, she's alright she's just near She's delicate and seems like the mirror But she just makes it all too concise and too clear That Johanna's not here The oh, ghost of electricity Howls in the bones of her face Where well, these visions of Johanna Have not taken my place Our little boy lost he takes himself so seriously he breaks of his misery, he likes to live dangerously and when bringing her name up, he speaks of a farewell kiss to me You got a lot of gall To be so useless and all Muttering small talk at the wall While I'm in the hall Oh, how can I explain It's so hard to get on And these visions of Johanna, they'd kept me up past the dawn. Inside the museums, infinity goes up on trial. Echo, oh, this is what Salvation must be like After a while But Mona Lisa Must have had the highway blues You can tell by the way she smiles See the primitive Wallflower freeze When the jelly-faced Women all sneeze Yeah, the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. The peddler now speaks To the countess who's pretending to care for him Saying "Need me someone that's not a parasite And I'll go out and say a prayer for him But like Louise always says You can't look at much can you man If she herself prepares for him And Madonna, she still has not showed We see this empty cage now corrode Where her cape of the stage once it flowed The fiddler, he now steps to the road He writes, everything's been returned which was old on the back of the fish truck that loads while my conscience explodes. The harmonica's play, the skeleton keys and the rain. And these visions of Johanna are now all that remain. Bob Dylan'dan dinledik Blonde and Blonde albümünün Üçüncü parçasıydı Zamanlar değişirken e, Bob Dylan şarkılarıyla yarım yüzyıl Programında bir saatin Daha sonuna geldik e, İlgilenebilecekler için Çok kısa bir e, Bilgi vereyim bu şarkıda Visions of Johanna'da Basçı Joe South e, iki kere yanlış e, Giriyor sonradan Toparlıyor Toparlıyor e, bir e, bir dakika 16 saniyede ve 6 dakika 27 saniyede ilgilenenler e, iyi bir müzik e, sistemi ya da e, kulaklıklarla şarkı yeniden çalıp bunu duyabilirler e, gelecek hafta e, Londonland albümündeki şarkılara devam edeceğiz daha kaç hafta e, bu albümle birlikteyiz e, bize teknik masada yardımcı olan dahem baltaşa ve bu haftaki Program destekçimiz Sevilay Özbay'a çok teşekkür ediyoruz. Herkese güzel bir hafta dileyerek gelecek hafta görüşmek üzere diyoruz. Ee, i̇yi akşamlar, hoşçakalın. Hoşçakalın. Zamanlar Değişirken